Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kanada'dan sonra Kuzey Avrupa'da bulunan Nordik ülkeler hafta sonu boyunca rekor sıcaklıklar gördü. Bazı bölgelerde sıcaklık 34 dereceye çıkarken, Finlandiya'nın Laponya bölgesi 1914'ten beri en yüksek sıcaklığa ulaştı. The Guardian'da yer alan habere göre, Finlandiya'nın Ulusal Meteoroloji İnstüsü 1844'te sıcaklık ölçümleri başladığından bu yana en sıcak Haziran ayının yaşandığını belirtti. Laponya'da bulunan Kevo'da ise 1914'ten beri en yüksek sıcaklık yani 33.6 derece görüldü. İsveç'in bazı bölgeleri de Haziran ayı için en yüksek sıcaklıkları yaşadı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kesimleri başta olmak üzere kuzey yarımkürede hissedilen bu aşırı sıcaklıklar iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri arttırıyor. Uzmanlar insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını arttırdığını belirtiyor. Nitekim 50 dereceye varan sıcaklıklar görüldüğünde elektrik tellerinin sarkması, kopması, direklerin devrilmesi ve bunun sonucunda da klimaların çalışmaması anlamına geliyor. Yani işin kısası 50 santigrat dereceye varan sıcaklıklar, Ülkemiz Türkiye için tam bir felaket demek ve çok da uzakta görünmüyor. Van Gölü Havzası'nda toplu martı ölümleri yaşanmaya başladı. Ölen martılardan alınan numuneler, üzerine bağlı yapılan incelemeler, ölümlerin açlığa bağlı stresten kaynaklandığını ortaya çıkardı. Üreme zamanlarında insanların bulunmadığı ve riskli olmayan yerleri seçen martılar Van Gölü Havzası'nda özellikle de Adır Adası'na geliyorlar. Martı Adası da olarak da biliniyor bu Adır Adası ve buraya yuva yapıyorlar. Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan, Deha'ya yaptığı açıklamada inceleme sonucunda Martlarda herhangi bir hastalık belirtisi görmediklerini söyledi. Aslan, Martlar yalnız üreme zamanlarında sakin olan yerlere göç ediyorlar. Üremeleri için uygun ortam hazırlamakta ve bunu seçerken de yiyeceğin ve güvenliğin iyi olduğu yerleri seçiyorlar. Bu yıl kuraklığın olması ve sulak alanlarda suyun erken tükenmesine bağlı olarak inci kefali balığının da göçünü erken tamamladığını belirtiyor. Aslan Van Gölü'nde biliyorsunuz inci kefali endemik bir tür ve dolayısıyla Oranın da en temel besin kaynaklarından birisi. Dolayısıyla martıların beslenme sorunu ortaya çıkmış. Çünkü onlar bu inci kefaleleri göçü erken yapınca gıdasız kalmışlar. Bu ölümlerin her yıl yaşanan ölümlerle aynı nedenlerle olduğunu tespit ediyorlar. Herhangi bir hastalık ve salgın söz konusu değilmiş. Bu sevindirici ama bir yandan da ekosistemin çöktüğüne dair temareler var. Fransız senatosu iklim değişikliğine karşı mücadelesinin Fransız anayasasında yer alıp almayacağını belirleyecek referandumu engellemek için oy kullandıklarını söyledi. Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gezegeni korumak için yeterince eylemde bulunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt olarak bu yönde bir referandum yapacağım demişti. Yasama meclisinin üst kanıda olan senato muhalifetteki muhafazakarların hakimiyetinde. Mayıs ayında anayasanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi garanti etmesini sağlayan yasa tasarısını sulandırmıştı Senato. Macron'un partisine bağlı bir grup senatör yaptıkları açıklamada Senato'nun oylamasının referandum düzenleme ihtimalini kesin olarak ortadan kaldırdığını söylediler. Maddenin orijinal ifadesi Macron tarafından iklim değişikliğiyle mücadele için politika önerileri hazırlamak üzere kurulan 150 vatandaştan oluşan bir panel tarafından önerildi. Bir referandum gerçekleşmesi için alt ve üst meclisin anlaşması gerekiyor. Bu arada da biliyorsunuz dünkü haberde konseyin bu konuda yargının da cezalar uygulayabileceğini görüyoruz. Politikacılar harekete geçmeyince hükümet ve devlet bunun cezasını da para olarak ödemek zorunda kalabilir mahkemeler aracılığıyla. 16 ülkeden kullanıcı tutumları üzerine yapılan bir anket var. İnsanların küçük bir bölümü fark yaratmak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak için hala zamanımız olduğunu inanıyor. 55 yaş ve üzeri kişiler davranışlarının çevre üzerinde olumlu bir fark yaratabileceğine en güçlü şekilde inanan grup. Yani ne kadar yaşlıysanız o kadar çok inanıyorsunuz yaptığınız hareketlerin bir faydası olacağına. Mintel tarafından yapılan ankete göre Brezilya, İspanya, Kanada, İtalya, Çin ve Tayland'daki insanlar... Şimdi harekete geçersek gezegeni kurtarmak için hala zamanımız olduğu konusunda en iyimserler. Ortalama olarak ankete katılanların %54'ü gezegeni kurtarmak için zamanımız olduğu konusunda hemfikir. %51 ise davranışların çevre üzerinde olumlu bir fark yaratabileceğine inanıyor. En karamsar ülke hangisi dersiniz? Japonya. Görüşülen kişilerin yalnızca %15'i davranışların bir fark yaratabildiğine, %35'i ise gezegeni kurtarmak için zamanımız olduğuna inanıyor. Anket kullanıcıların şirketlerin ürünlerini satıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapabilmeleri için ürünlerinin çevresel etkileri konusunda net olmalarını istediklerini de ortaya koyuyor. Bakın vatandaşlar artık şirketlerden ne gibi zararları var? Küresel ısınmaya ne kadar katkı veriyor? Ürünleri, hizmetleri bunu görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli bir etken. Net sıfıra ulaşmak için kümülatif emisyon azaltımlarının yarısından fazlasının tüketici tercihleri ve davranışlarıyla bağlantılı olduğu söyleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.